Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Ve salatu ve ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Henüz tam iyileşemedim tabii. Hastalıklarım benim. Kolay geçmez. Şeker hastalığın müzmin olduğu için gelen hastalık pek kolay da gitmez. Fakat ömür biter. Dert bitmez. Onun için biz hala hayatımızda ölene kadar sizlere hizmete Söz verdik. mektubat Şerife'den derslerimizi devam edeceğiz. Çok kıymetli bir mektup. Çok zor da geçti baş tarafları. Fakat bundan sonra bayağı mevzulara temas edilecek. İnşallah istifade edersiniz. Rabbimizin yüce zatı hakkında, sıfatları hakkında çok muhteşem ilimler konuşuluyor. Hiçbir kitapta yazmayan, i̇mam Rabbani Hazretlerinden başkası tarafından çözülemeyen bazı sırlı bilgiler vardır. Bu zat ikinci binin müceddididir ve akaitte müçtehittir. Onun için bundaki ilimler başkasına bulunmaz. Mektubat dersten iyi dinleyin. Milleti de haberdar edelim. Hemen başladığına dair insanları ikaz edelim. Kimse ders kaçırmasın. Kaçıran sonradan dinlesin internetlerden bizim siteye atılıyor belki Lalegül'ün sitelerinde bulunuyor Bismillah gerekir en uleme bilinmesi gerekir ki ennel mümkinati mümkün varlıklar, mümkün demek varlığı yokluğu mümkün yani sen, ben, gökler, yerler, melekler, felekler bunların hepsi mümkün yani olsa da olur olmasa da olur, biz vacibül vücut değiliz ki varlığımız zorunlu değil çünkü varlığımız kendinden değil madem varlığımız başkasından yani allah Teala'dan o zaman biz olmasak da olurdu Mümkün o demek yani. Olmasak da olurdu. Yani bütün varlıklar mümküne giriyor. Allah'tan gayrı her şey. allah Teala'nın tabii sıfatları, isimleri değil. Sıfatları, isimleri kendiyle beraber. Onun dışındaki bütün varlıklar arş, kürsü, levh, kalem, cennet, cehennem hepsi mümkün yani. Olsa da olurdu, olmasa da olurdu. Allah var etti ayrı deva. Mümkün varlıklar. Bir esriha tamamıyla ve tümüyle beraber. Evet. Cevahiraha. Cevherleri. Cevher kendi başına duran Mesela duvar, beton yani kerpiç, tuğla cevher yani. Kendi başına durur. Ee, yani insan da cevher sayılır. Çünkü iskelet var ya, iskelet, kemik falan. Kendi başına durur. Ve arazaha arazlar. Araz demek yani, duvarın rengi gibi. Renk kendi başına duramaz. İlle bir yerde durur. Ya kütüphaneyi boyayacaksın ya duvarı boyayacaksın. Yani renk diye bir şey. Havada bir renk görülmez. Yani şurada şimdi bir kırmızı renk göremeyiz. Ama şuraya bir şey örtük oyarız kırmızı renk. O işte renk onda görükür. Buna araz derler. Araz kendi başına duramayan. Yani alemdeki varlıklar ya cevherdir, kendi başına durabilir ya arazdır, kendi başına duramaz, renkler gibi. Mesela işte güzellik, çirkinlik. Güzellik diye bir şey şunu ortada bir güzellik seyredelim. Nasıl seyredeceğiz? Ya bir insanda, ya bir hayvanda, ya balıkta, ya Ya kuşta güzelliği nasıl seyredeceğiz? Bunlar araz şeylerdir. İnsan cevherdir ama mesela işte boyudur, rengidir, güzelliğidir, e, iskelet olacak ki onda gözüksün. İnsan iskeleti, insan bedeni olmadan da e, nerede boy göreceksin? En gözü göreceksin. Bunlar araz şeyler. Arazlar ve eczama cisimler. E, cisim zaten hepten bazen taktuk eden şey. Her şey cisim. E, ve ukula akıllar. Akıl e, cisimlerden mücerdettir. Yani soyutlanmış. Mesela akıl gösteremezsin. Aklı görür. Beyni gösterirsin. Tamam beyin. Kasapta satıyorlar beyin istersen git al yersin de. Ama beyin başka, akıl başka. Oradaki anlayış kabiliyeti. Anlayış kabiliyeti yani beynin neresinde? Tamam. E, kalp de aynıdır. Kalbin de bir manevi tarafı var. Sen şimdi atan kalbi, çalışan, duran kalbi gösterirsin. Şu kadar bir şeydir. Çam kozalığı şeklindedir. Fakat onun bir manevi tarafı var. O fırıldak gibi dönen, bir anda dünyayı dolaşan, her şeyi bir anda düşünen. O et düşünmüyor mu? Onun e, manevi de nasıl insan bedeninin ruhu var uykuda çıkıyor ölürken çıkıyor i̇şte kalbinde e, e, manevi kalp var akıl ruh bunlar e, cisimlerden uzaktırlar yani cisimle alakası yok El, elle tutulmaz gözle görülmez diyeyim sana akıllar ve nüfus yani nefisler, nefisler ruhlar demektir yani nefis hani bizim bildiğimiz kötü nefis benim nefsimin şerrinden Allah'a sığınırım falan o ayrı bir şey kötülüğü emreden yani nefsin tabakaları var. Kötülü emreden var. Sonra kendini levmeden var. Sonra mutmeyin ne olur? Zikirle yatış falan. O ayrı bir şey. Burada ruhlar kastediliyor. Nefsin meratibi kastedilmiyor. Tabi. Ruhlar yani insanların ruhları var. İşte o ruh. Ruhu ben sana nasıl tarif edeyim? De ki Habibim ruh Rabbimin emrindendir. Kün ol emriyle olmuş. Ruh anne suyundan, erkek suyundan, birleşiminden olmuyor ki. Ruh zaten 120 günlükken anne suyuyla baba suyu rahimde birleşmiş et parçasına dönüşmüşken ruh dışarıdan veriliyor. Ruhun iskeletle kalıpta bilgisi ilgisi yok. Candır. Zaten ruh gelmeyince düşük oluyor falan biliyorsun. Cansız doğumlar oluyor. Çünkü ruh gelmemiş. Ha geldikten sonra da ölen de oluyor da onu demiyor. Hiç ruh gelmeyen de düşükler var. 120 günlükten evvel. Ve nüfusa ruhlar. Ve eflaka felekler. Felekler işte Gökler, gezegenler, ve ana solaha, efendim feleklerin e, ve bunların unsurları, cevherlerin, arazların, cisimlerin, akılların, ruhların, feleklerin, meleklerin, unsurları. Unsurlar şu demek yani, dört ana temel madde, bütün varlıkları ondan yaratmış. Su, hava, toprak, ateş. Yani e, dünyadaki bu alemdeki varlıklarda yani e, belki de gezegenler de buna dahildir. Çünkü oraya da gidiyorsun. Bak Mars'ta su arıyorlar. Bilmem şu gezegende zaten toprak hepsinde buluyorlar. Kayamaya buluyorlar. Su, hava, toprak, ateş. Bu dört temel maddeden yaratılmış. Bunların hepsi ham maddesi de temel maddesi de yani sonradan oluşan şekillerini bırak. Bunların gerisine git. Gerisine, gerisine, gerisine git, git, git, git. Bütün bu gördüklerimizin ilk oluşumundaki artık en temel madde su, hava, toprak, ateşe kadar insen. Bunların hiçbiri kendi kendine yaratılmamıştır. Bunların hiçbiri kendi kendini yaratmamıştır. Bunların hepsi müstenid edin, dayanmıştır. İstinad etmiştir. Ne ila icadil kadiri. Gücü çok olan, son derece güçlü olan bir zatın var etmesine. Öyle zat gel muhtari. Muhtar demek istediğini seçen. İstediğini seçen. Yani isterse bunu yaratıyor, isterse yaratmıyor. İsterse bu şekil yaratıyor, isterse başka şekil yaratabiliyor. Yani ay illa bu şekil olmak zorunda değil, onu başka da yaratabilirdi. Bu şekli o seçti. Güneş başka şekilde olabilirdi. Allah Teala olası bütün ihtimaller içinden bu şekli ihtiyar etti, seçti. Yani ne demek değil? Allah Teala'nın ihtiyarı yok, seçimi yok. Kendi kendine bunlar böyle oldu. Allah Teala da Aa, böyle mi oldu dedi sonra. O bize mahsus bizim gibi acizlere çok işler oluyor bizden habersiz. Çocuk doğuyor. Ulan ne tipsiz çıktı bu çocuk diyorsun ya. Anası güzel, babası yakışıklı. Bir çocuk çıkıyor kancere karası gibi bir şey. Yani diyorsun, Allah Allah. Yani bizden bu çocuk nasıl oldu diye şüphelenen ana babalar da var. Çocuk çirkin oluyor yani. Şimdi Allah Teala orada ne yapıyor? İhtiyarnı kullanıyor. O çocuğu o şekilde sokuyor. Yani sen ana babasın ama senin elinde bir şey yok. Sipariş veremiyorsun. Ya Rabbi kızım 1.80 olsun. Oğlumun burnu şöyle olsun. Bunlar senin elinde değil. O zaman kadiri muhtar kimmiş? Yani hem gücü olacak hem de istediğini seçecek. Bu ancak Allah'tır. İşte her şeyin varlığı onun icadına dayanmıştır. Ellezi öyle Allah ki ehraca çıkarttı ha bütün bunları yani bu demin saydığımız ham madde, temel madde efendim bütün varlıkları nereden çıkarttı? Min ket mil ademi. Adem yokluk demektir. Adem değil. Adem ayn, adem yokluk. Yokluğun gizliliğinden. Mesela ben 55 sene evvel yoktum. Sen 80 sene evvel yoktun. 100 sene, 150 sene evvel gitsen 7 milyon hiçbiri yoktu. Bin, 7 bin sene geriye gitsen gökler yoktu. İşte 20 bin, 50 bin neyse git gelin melekler de yoktu. Falan falan. Her şeyin yok olduğu bir dönem var. O zaman Allah'tan gayrı. Adem gizliliktir, kapalılıktır. Yani 55 sene evvel Ahmet, Mahmut, Cübbeli, Takkeli, bilmem ne. Bu bir gizli yani kapalı bir şey bunun esamesi okunmaz yani esamesi kimse bunu plan bile yapamaz programa bile koyamaz böyle biri ol olacak mı olsun Çünkü gizli bir şey yani gizlilik demek yokluk yani e, silinmişlik yani seni kim konuşabilir senden bahsedebilir yani benim babam tabi gelip sene evvel vardı da böyle bir çocuğum olur diye konuşamazdı ki ne bilecek gizli yani Allah biliyor başka kimse bilmiyor gizlilik yokluğun gizliliğinden aldı çıkarttı Nereye ila arsatil vücudi. Arsa, Türkçe'de arsa ofisleri var ya. Arapçadır esas. Arsa, e, e, alan saha demektir. Arasat meydanı, mahşere arasat denir. Arasat yani arsalar. Vücut varlık demektir. Siz tabi vücut yaptı, vücut yaptı diyorsunuz böyle pazı mazı yapacak. Onunla alakası yok yani. Esas Arapçada vücut, varlık Allah'ın sıfatlarından biri vücuttur. Allah'ın ne arar pazısı mazısı vücutu yani. Onun için Türkçeyi de yanlış kullanıyorsunuz. Arapça da bilmediğiniz için e, Türkçeye geçmiş haliyle böyle yanlış yanlış şeyler e, tabirler geçiyor. Ama lukatlara dönmek lazım. Kelimelerin aslını bilmek lazım. Yoksa yanlış manalar çıkabilir. Değil mi? Vücut arsasına ne demek? Varlık sahasına demektir. Şimdi adem yokluk, yokluk gizli esamesi okunmuyor. Ama Allah Teala aldı bütün bu yaratacaklarını. Şimdi hala yokluğun gizliliğinde kalan var mı şu an? Var tabi. Şimdi daha benim torunum olmadı mesela. Olacak mı olmayacak mı? Yokluğun gizliliğinde. Bu kadar çocuğum var. İşte evlenecekler inşallah. Allah hayırlı versin hepinize sizin de benim çocuklarıma. Ondan sonra bunun çocuğu olacak mı? Kaçının olacak? Oğlum olacak? Kızım olacak? Güzel mi olacak? Çirkin mi olacak? Hepsi şu anda yokluğun gizliliğinde. Gördün mü şimdi? Daha herkesin daha e, Allah'ın herkesten yaratacakları var. Çıkartacakları var yani. E bunlar yokluğun gizliliğinde şimdi. E bunların hepsini varlık arsasında kim çıkarıyor? allah Teala çıkar. Başka bir elinden bir şey gelen var mı? Yok. Torunum olmasa dünyayı yırtsam, ben o, o kızıma, oğluma, gelinime, damadıma ben bir çocuk veremem yani. Onlar da bir şey beceremez. Ben de bir şey beceremez. Tüp bebek servisine kişisel uğraşır uğraşır. Tüp bebek de tutmaz. Mevla vermeyince hiçbir kimse veremez yani. Onun için... Yokluluğun gizliliğinden, yokluğun gizliliğinden varlık arsasına her şeyi çıkaran ancak Allah'tır. Ve kemâ nasıl ki bütün bu varlıklar muhtaçetün, muhtaçtırlar. Kime ile-i Teala? allah Teala. Nerede fil vücudi var olmakta? Var olmakta, var olabilir miydik hiçbirimiz? Olamazdık. Var olmakta kime muhtaçtık? allah Teala. Bundan sonra var olacaklar. Kime muhtaç? Allah-u Teala. Kezalike işte aynı böylece. Hiye bütün varlıklar muhtaçetün edin muhtaçtırlar. İleyhü subhanehu Allah-u Teala. Fil bekâi kalmada. Varlıklarını sürdürmede. Ne gibi ilk var varoluşta olduğu gibi. Yani ben 52,5 sene evvel 53 sene evvel yani işte 52,5'u geçiyorum şu an Hicri hesaplan. tabi bunun 9 ayda gerisi var falan falan i̇şte 53'ü geçiyor bu serüven şimdi. Şu anda benim itibarımla konuşuyorum. Bu noktada benim var olmam, işte annemin, babamın sularından başlıyor bu iş. O suların, onların sulbünde ve rahiminde var olması süreci, oradan intikal ve rahimde ihtima süreci. Bu noktadan itibaren var olmamın başlangıcı nasıl ki Allah muhtaç, o yaratmasa o su oluşmaz. O yaratmasa o sular birleşmez. O yaratmasa Oradaki canlı hücreler bir araya gelmez, o yaratmasa efendim et oluşmaz, kemik oluşmaz. Deri o yaratmasa ruh üflenmez, ruh gelmez. Cenin halinde kalır, ölü kalır, can gelmez falan falan falan. Nasıl ki orada varlıkta ilk var olmamda her şey ona muhtaç idi. Peki ben geldim bu kadar yıldır yaşıyorum, yiyorum, içiyorum, konuşuyorum, görüşüyorum. Bekam yani benim için kalıcılığım var. Daha ne kadar kalacağım? Bekam var. Bilmiyorum. Kaç nefesim kaldı bilmiyorum. Bu kadar aciz bir durumdayım. Herkimiz aynıyız. Şimdi o zaman var olmam nasıl ona muhtaç? Her şeyin var olması nasıl ona muhtaçsa kalıcı olması da ona muhtaç. Yani o devam ettirmese beni koruma sıfatını ben 10 sene evvelde ölürdüm, 20 sene evvelde yok olurdum, 30 sene evvelde yanardım, 40 sene evvelde göçük altına kalırdım. Belki doğmuşken bir yaşında iki yaşında bile boğulurdum. Çocuk bebek yatakta boğuluyor ya. Anası geliyor ölmüş. Yani bir ters dönüyor nefesi kesiliyor. Yastık ağzına geliyor. Yani yastığı kaldıramaz, o da küçük. Ya bunun bir de yaşatılması var. Yaratılması nasıl Allah'a muhtaç? Devamı da Allah-u Teala muhtaç. Şu anda ben her konuştuğum, her konuştuğum kelime, harf, ses, nefes yani şu hareketlerimin tümü Allah ile oluyor. Celle Celaluhu. Çünkü ben yaratamazsam ki. Kendime bir hareket yaratamam ki. Biz mutezile mezhebinden sapık fikirli değiliz ki. Biz el i sünnetiz. Sünnet e göre biz kendi işimizi kendimiz yaratmıyoruz. Bütün şu andaki fiillerimizi de Allah yaratıyor. Celle Celaluhu. Ve innemâ ceale muhakkak kıldı kim? Allahü Sübhanehu. Sübhanehu demek bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah. Kıldı ney? Vücudel esbabi. Sebeplerin varlığını. Davel vesaiti vasıtaların. Şimdi vasıta aracı demek. Vasıta da Arapça. Siz vasıtayı arabaya diyorsunuz. Vasıta geldi falan. Vasıta. Tabii şimdi demiyorlar da eskiden vasıta denir taksilere falan. Araç yani araba. Sebep ve vasıta Sebep de Arapça. İllet, illet de Arapça. Yani ne yapacağız? Arapçadan kurtulamazsınız. Hiç öyle türküm ümürküm diyerek sıyrılamazsınız yani. Arapça bu de girmiş yani. Neden? nedendi Türkçesi neden. Neden neden de tam açıklamıyor. Çünkü neden belki de bana soruyorsun neden böyle yaptın gibi neden. Yani neden de türlü manası var. Türkçe tam buraya çuk diye oturmuyor yani. Neden lafa. Şimdi sebep ve vasıtalar var mı? Var. Ne demek? ya beni allah Teala yaşatıyor. Yaşatıyor ama su içiyorum. Efendim sıcakta duruyorum. Yani bir vücut hararetini koruyorum. Şimdi ben gitsem buzun içinde iki gün üç gün gibi güne gün de ben zaten 2 saatte donarım da. Benim hepten vücut düşük. Bağışıklık çökmüş falan. Hadi sen diyelim ben 5 saatte donarım sen 50 saatte donarsın. Donarsın yani. Eşiniz bu sıcaklığı dengelemezsen, su içmezsen, yemek yemezsen. 3 gün kalori almadın. 5 gün, 25 gün. Kaç gün yaşayacağım Peki o zaman sen diyorsun ki varlığımızın devamı Allah'a muhtaçız diyorsun. Peki anladım da Allah'a muhtaçım da yemek yemesem Allah beni böyle durdurabilir mi? Su içmesem Allah beni yaşatabilir mi? Oksijen olmasa, hani İsa Aleyhisselam ikinci kat semada ya, hala da hayatta yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Oksijen yok dedi ya Süleyman Ateş. Yani Allah nasıl yaşatacak onu demek istedi. E, Ve o alâkülşeyin kadir diyorsun Allah'a. Ondan sonra da oksijensiz nasıl yaşatacak diyorsun. Demek ki sebepler kalksa da Allah-u Teala yaşatır. Melekler yaşıyor mu? Hem de 3000, bin, 7000 bin, bin, senelik melek var. 10.000 bin senelik şu anda melek var. Hiç ölmemiş. E tabi ki Adem babamıza meleklere secden dedi. Adem babamız yedi bin sene evvel. O melekler hala yaşıyor. Peki melekler daha ölmedi. Mahşerde ölecekler. Bir ölüp dirilecekler. Peki melekler yemek mi yiyor? Su mu içiyor? Meleklerde oksijen mi var? Gökte oksijen yok ki. E İsa aleyhisselam o da melek moduna geçiriyor evla İstese ben de geçirir. Yemeden içmeden yaşatır. Ayrı dava. Şimdi ev. İnanalım ama sebeplere takılmayalım. Sebeplere başvuralım. Yiyelim, içelim suyumuzu, yemeğimizi, kalorimizi, vücudumuzun sıcaklığını, hararetini, su, hava, toprak, ateş dedim sana. 4 unsurla yürüyor bu işler. Ve vücutta su çekilse vücut gidiyor. Değil mi? Toprak zaten bütün et kemiği toprak. Yemesen içmesen, yürüme mi bu? Iş? Hava almasan yürüme bu? Iş? Ateş sıcaklık olmasa vücutta donarsan ölüyorsun. Yani onun için 4 unsur geçerlidir. Bu sebepler devam ediyor. allah Teala sebeplerin ve vasıtaların varlığını yaptı. Ne yaptı? Nikaben peçe yaptı. Ne el ve fi Kendi fiilinin yaratmasının sıfatının yüzüne peçe koydu. Şimdi bir kadının yüzüne peçeyi koyduğun zaman ne oldu? Sen görüyor musun kadını? Yaşlı mı? Genç mi? Erkek mi? Dişi mi? Belki de erkek çarşaf giydi. Yani dolayısıyla peçe oldu mu arkası görükmez. Ama aklı olan ne anlar? Bakarsın ki bu gidiyor böyle. Ne gidiyor böyle? Duvar gitmiyor mu? Direkt de gitmiyor. Demek bunun içinde bir insan var. Değil mi? O zaman bakarsın yürüme şekline. Hafif kırıtıyor mırıtıyorsa falan. Karı dersin herhalde. Ne bileyim ben şimdi. Erkek kırıtır mu ya? Tövbe estağfurullah. Şimdiki erkekler kırıtıyor gerçi de. Yani şimdi bu böyle dura direkt gitmez ki. Peçe var bir şey görünmüyor. Ama yürüyor. E yürüyorsa? Bu robot değilse insan. E burada bir insan var işte. Ona göre yorumlar yapacaksınız. İşte erkek mi dişin mi? Artık boynu mu bir şeyler şey Bir de sesi gelir birazdan. Sesi gelecek ha doğru ya bu kumaş konuşmuyor herhalde canım. Bunun içinde insan var. Zaten sesten de karım erkek mi anlarsın? Şimdi bazı erkekler de karı gibi konuşuyor. O da ayrı daha da. Şimdi burada peçe ne yapıyor? Arkayı kapatıyor. Sen ne yapıyorsun bu sefer peçenin arkasını neyle anlamaya çalışıyorsun? İşte sesten, nefesten, hareketten, tavrıdan, tarzdan, gidişten, gelişten bir şeyler. Ula burada biri var daha bu. Direk yürümez ki burada. Şimdi sen benim yaşadığımı görüyorsun. Konuştuğumu duyuyorsun. Bakıyorsun burada bir insan var. Konuşuyor, görüşüyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Şimdi bunları yaptıran ancak Allah. Yaratan ancak allah Teala. Ama sen nereye takılıyorsun? İşte yemeğini yemiş, suyunu içmiş. Hoca Efendi ilacını almış, doktora gitmiş. Bilmem ne yapmış. Kendini yürütüyor işte. Ölmeme mücadele veriyor. Canlı devam ediyor diye. Doktorun ilacını, yemeği, suyu, havayı, e, sağlık sebeplerinin hepsini Önümde peçe gibi duran sebepleri takılıyorsun, diyorsun ki bunlar olmasa bu adam ölmüştü. Halbuki Allah dilesi ölmemişti. Yaratan Allah Teala, yaşadığı Allah Teala. Sebepleri ne yaptı? Sebepleri peçe yaptı. Şimdi diyorlar, aa adam öldü ölecek öldü ölecek. İlaç lazım. Ne ilaç lazım? Amerika'da var bu ilaç. Türkiye'de bazı hala Türkiye'de bulup yer ilaçlar var hemen uçakla uçakla parası varsa zaten jet hızıyla falan kaç bin dolar ver uç. İlaç geliyor falan. Hakikaten yani zahiren böyle, durum zahiren böyle. Adam ilacı alıyor, ibret müsbete dönüyor. Hemen insanlar ne diyorlar? Doktorlar ve hatta Cık, ama ilaç yetişmeseydi adam böbrek gitmişti. Halbuki eceli gelmediyse ilaç yetişmese de yaşayacaktı. Yaşayacaktı. Ama Mevla seni sebebe bağladı. O sebebi de kendi fiilinin, yaşatma fiilinin önüne peçe yaptı. Sen de o peçeye takılınca, sen de dedin ki ilaç yetişmesi adam gitmişti. Halbuki Mevla ya yaratacaktı yeniden hayat varsa verecekti o hayatı, yoksa ölümü takdir edecek. Zaten ölümü vergi eceli geldiyse de ilaç da para etmeyecekti. Yani eceli o saniyedeyse istediğin kadar ilaç yetişsin. Nice insanlar en teşekkürlü hastanede sahip, Hastanenin sahibini kurtarırlar Ellerinden gelse sahibi gidiyor O zaman sebepler Peçedir Yani perdedir Ve cehale allah Teala yaptı neyi el hikmete Hikmeti hikmet ne demek Allah'ın hikmeti var bu işte Bu adamın şu gün ölmesinde ne hikmetler var Acaba biraz daha yaşasaydı Ne belalar gelecekti onun da başına paşa. Belki de ölüm onun için kurtuluş oldu Belki değil olanda hayır olduğuna göre Ölende de hayır var o zaman her şeyde hikmet var. O adamın hasta olmasından ne hikmet var? Sağ olsaydı kim bilir ne kadar zinaat çekti. Adam zinaat işecekti, katil olacaktı. Orada bir hastalık geldi onu kurtardı mesela. O belki o hastalığa üzülüyor ama ne belalardan kurtuldu. Yani hikmet var. Ben şu an hapishanede belki bir sene yatmasam başıma ne belalar daha gelecek. Belki de hapishanede bir sene yattım olsa ne belalardan kurtuldum. Belki değil mutlaka öyle. O zaman hikmetleri allah Teala ne yaptı? Kıba ben. Kıbap kubbenin cemi. Kubbe yaptı. Kubbe nedir mesela? üstü açıksa bir şey üstten alttan görülür ama sen şimdi kubbe kapattığın zaman dışarıdan görülmez kubbe ne demek peçe gibi bir şey Allah Teala hikmetini ne yaptı kubbe yaptı kudreti kudreti için yani Allah'ın gücüyle oluyor bu işler ama Allah Teala orada bir vesile bir vasıta bir aracı bir hikmet bir neden gösteriyor onu da kubbe gibi çatıyor caminin üstündeki kubbe gibi ne oluyor görülmüyor altı sen ne yapmıyorsun? İçeride Allah'ın kudreti gizli, hikmeti gizli, fiili gizli. Onun gücüyle oluyor bu iş. Yani ölüyor veya hasta oluyor veya iyileşiyor veya veya veya. Ama sen hep sebeplerde ve hikmetlerde takıldığın için bu şundan oldu, bu bundan oldu, şu olsaydı bu olmazdı, bu olmasaydı bu olurdu şeklinde. Tabii ki münafıkların da lafıdır bu. Lev yani şayet mayet şeylerinden sakının. Fainel lev teftu şeytan diyor hadis-i şerif sahi Müslüm'de geçer. Bunlar şeytanın ameline kapı açar. Çünkü münafıklar ne dediler? Lev ke'nunedena ama ve ma Bedir'de şehit olanlara, Uhud'da şehit olanlara bizim yanımızda Medine'de evlerinde, güzel hurma bahçelerinde serinleseydiler, oturup iyi bitseydiler ölmezdiler ve öldürülmezdiler. Allah Teala bunu bundan münafıktır. Çünkü bundan eceli gelen evinde de olsa aynı vakitte ölecek. Şehit olduysa bedavaya gitmedi. Çok değerli ahireti kazandı. Şehit olmakla beraber. Yoksa aynı dakikada ölecekti. Belki de niyazi olacaktı. Ama şimdi burada buradan oldu, şehit oldu. O zaman burada olsa ölmeyecekti lafı munafık lafı. Ama bizim de günde be 50 kere yüz konuştuğumuz bir laf bu. Şu gelmeseydi şu olmuyor. Şu gelseydi şu olmayacaktı falan. Devamlı konuşuyoruz. Biz de şey çok yani gaflet Şimdi allah Teala ne yaptı? Hikmetini, kudretini, kuppe yaptı. Örttü yani. Gücünü örttü. Gücünü gizledi. Yaratmasını gizledi. Fiilini gizledi. Neyle gizledi? Sebeple, ilaçla, gelenle, gidenle, en ufak bir nedenle gizledi. Değil mi? Arabanın bu tarafında oturuyor. Tak geldi soldan arabaya geçirdi burada. Bunun burnu kanamadı falan. Ulan solda otursaydım gitmişti. İşte bak sen hemen Sağda oturma sebebi ne yaptı Allah'ın seni korumasının, kurtarmasının önüne peçe oldu. Anladın? Halbuki solda da olsan allah Teala seni araba pert olmuş, burnu kanamadan çıkan var. Üç cenaze şoförün burnu kanamamış. Yani araba böyle akarijon gibi böyle geçmiş ama adamın burnu kanamamış. Ben bunu çok gördüm haberlerde. Peki o zaman sen niye diyorsun ki ulan solda otursaydım Belimden aşağı gitmişti felç. Omurilik gitmişti. Böyle niye konuşuyorsun? Allah'a hamd şükret şükür ha, Laflar konuşulur. Gevezeyiz ya ondan ama doğruyu anlayalım şimdi. Mevla ne yaptı? Sağda oturman senin bir sebep ya. O sebebi kubbe yaptı. Örttü Allah'ın kudretini. Halbuki sene bir şey olmaması Allah'ın kudretiyle. Allah korudu seni. Allah'ın gücüyle sen sağlam kaldın. Ama sen ne diyorsun? Sağda oturmanla kaldım. İşte bu. Peçeler ve kubbeler çevirmişti. La. Hayır. Bu iş tersi nedir? Esasen insanlar böyle konuşuyor ama aslında bu düşünce yanlıştır. La. Buna olumlu bakmıyorum diyorum. Bel bilakis ben bunu tersine çevireceğim şimdi diyor. Ceala Allah-u Teala kıldı. Neyi? El esbâ sebepleri. Ne kıldı? Nedir kıldı? Dela ile deliller Göstericiler fiilinin varlığına delil kıldı. Yani sen sağda oturdun arabada soldan çarptı sana bir şey olmadı. Aslında bu neyi gösteriyor biliyor musun bu sebebi? Bu sebep Allah'ın e, fiilinin var olduğunu asasen gösteriyor. Tersten okursan. Allah-u Teala hikmeti yaptı. Yani neden bir sebep, bir hikmetle bir iş oluyor. Bu hikmeti ne yaptı? Vesileten vesile yaptı. Neye? İlahi vücudu kudreti. Kudretinin varlığına vesile yaptı. Yani şimdi sen efendim e, allah Teala bazı şeyleri sebep yaptı. Ne diyeyim? Sen ateşlendin. Sen ateşlendin. Ateşin 38, 39, 40 falan gidiyor. Sen şimdi bu, bu seni ne yapar bu ateş? Bu ateş senin beynine vurabilir. Bu ateş seni işte havale geçirtiyor küçük çocuklara biliyorsunuz. Gözlerini kaydırır, havale geçiriyor. Acile kalkarlar gece çocuklar. Havale derler buna. Bu havale geçirenler sonradan beyinlerinde noksanlık oluyor, eksiklik oluyor, sinir oluyor. Psikolojik sorunlar oluyor bunlar çocukken havale geçir Bu mesela sebep olarak ateşin yükselmesinden oluyor. Sebep olarak. Sen de şimdi ateş makne 38-39 gidiyor. Hemen koca karılar olsun veya da tecrübeli kadınlar olsun falan. Hemen bazı çözümler var. Ne yapıyor? İşte ona işte mendili koyuyor, soğuğa işte anlına basıyor, koltuğunun altına bir şeyler koyuyor, bilmem ne, bilmem ne. Bir de bakıyorsun 37-36 geri geri çıkıyor. Şimdi burada ne oldu? Bir sebep devreye girdi. Ne sebep ne sebebi devreye girdi? Efendim işte ben o buzluktan şey aldım, mendil aldım. İşte orasına buzlu, buz koydum. Koltuk altına şunu koydum. Ee, i̇şte ayağına şunu sürdüm. Ya, şurasına sirke sürdüm. köşüne biber sürdüm. İşte bu gibi şeylerle ateş düşürülüyor. İşte öksürük kessin, hırıltın, nefes o, bu ranşit çözülsün falan, falan falan ya da hap alıyorsun ya da doktor hap veriyor falan sen böylece ilaçıyorsun ben geçen hafta çok beterdim mesela şimdi biraz daha açayım, bak konuşabiliyorum Geçen hır hır hır, hır. E şimdi bile ilaçlar kullandım tabi sebepler alemindeyiz ama ben bu sebepleri ne diyor İman bu sebepler aslında Allah'ın fiilinin varlığına delildir bu hikmetler de aslında nedir Allah'ın kudretinin tecellisine vesiledir şimdi Allah Teala her şeyi sebebe bağlamış. Allah'ın yaratmasıyla oluyor. O hapa alınca o hap... O hapa o gücü veren de Allah. O ilacı ateş düşürücü özelliği yaratan da Allah. O ilacın içindeki ham maddede... Hangi ot, hangi bitki... ilaçlar hep bitkiler. Bu ilaçlarda bu bitkilerden aç. Aspirin kavak yaprağı... oluyor. Yani sen şimdi bu aspirin senin kanını sulandırıyor. Senin için kanın sulanmasa... ...sen şekerin fazla bilmem ne fazla pıhtılaşıyor... Kan pıhtılaşıyor, şerbet gibi oluyor, akışı bozuluyor. Akışı bozulunca ne oluyor? Pıhtı atıyor. Pıhtı atınca ne oluyor? Damar tıkanıyor. Damar tıkanınca ne oluyor? Kalp duruyor. Kriz geçiriyorsun. Oradan ne oluyor? Beyin felci oluyor. Felci oluyor, adam bir dakika evvel konuşuyor, adam tak, ha böyle oluyor. Ne oldu? Hiç konuşamıyor demiyor. Pıhtı attı beyinde. Bunlar nereden geliyor? Ta geliyor işte bak kanın su, sulu olmamasından, akışının bozulmasından geliyor. E burada ne oluyor? Bir... Pilaviks hap alıyorsun veya bir aspirin alıyorsun bu kanı sulandırıyor. Peki aspirin ne? Kavak yaprağı. Kavak yaprağı biliyorsun yani bizim Samsun'da çok olur. Şimdi bunun dibi toprak. Su hava toprak ateş. Enlihatinde ham maddesi. Ağacın yaprağı. Çınarın yaprağında da neler varmış şimdi onları inceliyorlar. Şimdi bunu alıyorsun, hap yapıyorsun. Bu ne yapıyor? Kanı sulandırıyor. O ne yapıyor? Damarı açıyor. O ne yapıyor? Kalbi çalıştırıyor. O ne yapıyor? Beyni çalıştırıyor. Bilmem ne bilmem ne. İş nereye dayandı geldi? Kavak'ın yaprağına. E şimdi burada esasen sen aspirin kanımız sulandırdı da pıhtı atmadı da ben kriz geçirmedim diyeceğine aspirinin ham maddesi kavak ağacının yaprağına bu ilacı koyan Allah'ı düşünmen lazım. Kardeş. O zaman ne oldu İman Ufak'ın? oldu. Yani Aspirin senin ilacın olmadı. Aspirin seni kurtarmadı. Aspirin sebep oldu. Sen aspirinde niye takıldın kaldın? Aspirine o ham maddeyi, içine konan ham maddeyi, köyün, dağın başındaki kavak ağacının yaprağına kim koyduğunu düşüneceksin. Yoksa bu aspirin olmaz ki. Ham maddesi olmadı. O zaman nereye gidiyorsun? Ya bu sebep işledi ama. Bu sebebin aslı ne? Nereye dayanıyor? Bu sebep kendi kendine işler mi ya? Araba kendi kendine gider mi? Şoför lazım. Yok bizim araba uzaktan kumandalı. O zaman da düğmeye basan lazım. Uzaktan kumandalı düğmeye basmadan başlıyor mu? E, kim düğmeye bastı? Yani, şimdi birazdan e, şeysiz, arabalar göreceğiz. Şoförsüz arabalar başlıyor o dönemler. Ama yine uzaktan kumandaya düğmeye basan lazım. O zaman kendi kendine iş olur mu? Olmaz. Nasıl bu aspirin beni kurtaracak o zaman? Hasbri ne yani? Ha ben sana ilaç kullanma demiyorum. Sebebe takılma. Sebebi bil. Sebepte takılacağına sebebi ne yap? Hikmeti ne yap? Allah'ın kudretinin varlığına delil gö gör. Allah, ım. Ne büyük kudret sahibi Allah ya. Şu kadar ilaç. Bazı kere şu kadar ilaç adamı zehirliyor götürüyor. Şu kadar. O kadar küçük zehirler var adam yüzüğünün taşına koyuttuk. İçince intihar. Bak şu kadar bir e, ilaç küçücük küçücük. Adama öyle değişiklikler yapabilir ki vücudunda. Kalp krizi geçittirebilir, beynini durdurabiliyor. Ne, ne biçim ilaçlar var? Zaten onun için dozuna dikkat edin deniyor mesela. E sen şimdi o zaman şu ilacı nedir ki, nedir ki benim vücudumdaki bütün damarları açıyor? Şu ilaç nedir ki beni felç edebiliyor? Veya felçimi ayı, ayıktırabiliyor? O zaman ne oldu? Ha, sebepler var ama bu sebepler aslında kendi başına iş yapan şeyler olmadığına göre, bunlarda bu hüner olmadığına göre, o zaman bu hüneri bunlara kim koydu? Onu arayınca nereye gidiyorsun? Yine Allah Teala'a gidiyorsun. işte ya kaba ağacın yaprağını gidiyorsun, ya efendim ağrı kesicilerde e, şey tütüne gidiyorsun, bilmem efendim haşaşa gidiyorsun, Afyona gidiyorsun, değil mi? Ağrı kesicilerde de ne dozu var? E adamın ağrısı geçmesi için uyuşturucu, ya, ilaca koymuş onu da dozu var. Ağrı kesici de var ama tabii kafayı buldurmuyor. Sanayi dava. Onun tozunu ayarlamışlar. E şimdi burada burada bir ağrı var. Dayanılmayacak bir şey. Bir alıyorsun hele ki yeşil falan güçlüleri de var. Bir atıyorsun falan. Ağrın duruyor. E bir dakika evvel bas bas bağırıyordun. E şimdi bu ağrı nereden durdu arkadaş ya? Bu hapta. Bu hat ne ya? Yine gidiyorsun ota. Ha, o şeye tarladaki ot. İlacın içi Ottan üretti Tarladaki otun ne öneri olur ya? Nereden çıktı bu? Kendi kendine çıktı. Bu kendi kendine çıkar mı ya? Bunun içinde bu ham madde nasıl olur? Özellikle bunu koymuşlar. Her ota bir şey koymuş. Her bitkiye bir Mevla Teala sıfat koymuş. O zaman bütün sebepler nereye götürdü seni? Müsebbibül esbab. Sebepleri yaratana götürdü. Aklı olanlara konuşuyoruz tabii. Ateist, ateist, ateist. Dolu akılsız var. Onları boş ver. Fiin narb al fataneti çünkü fetanet sahipleri. Bak fetanet ne demek? Fatin, Fatin çok uyanık adam demektir. Fatin. Şimdi o isim koyulmuyor eskiden vardı. Fatin üstü zorlu idam mı ettiler ne? Menderesle idam edilenlerden biri değil mi Fatin üstü zorlu? Cac Fatin çok akıllı demek. Fatin. E, fatanet de zekavet yani çok zeki. İnsanlar. Zekavet sahipleri, yani aşırı zeki olanlar aslında çok da aşırı zeki. Adalizum yok. Bizim köydeki koca karı bile bu kafasaya çalışıyor yani o kadar. Amerika'nın en büyük profesöründe akıl yok. Bizim köyün koca karısında akıl var. Niye? Sabah kadar namaz kılıyor o Allah'ını bulmuş yani. Öbürü de hala Mars'ta, Merih'te, Zuhal'de geziyor. Su bulabilir miyim diye. Suyu yaratanı bul önce de ondan sonra her yeri bulutsun. Atla ya bir yağmur duası yaparsın dünyaya su yağar. Niye milyar dolar masraf ediyorsun? Milyar dolar masraf ediyorsun. Kaç senedir uğraşıyorsun? Marsa gidiyorsun su arıyorsun. İki yağmur duası yapsak aç şurada yarın yağar. Delivsin neyse. Ha fatanet sahibi değilsin. Eğer iyi akıllı olsalar ellezine o kimseler ki besairum onların gözleri ve basiretleri yani kalp gözleri muktahiletün sürmelenmiştir neyle bi kühli mütabaetül enbiya aleyhi salatü vesselam. Salatü selam üzerlerine olsun. Peygamberlere uyma sürmesiyle sürmelenmiş. Şimdi bizim aklımız çok çalışıyor neden? Biz Müslümanlar olarak eli sünnet olarak çok akıllıyız. Ben asla ahmak falan akılsızlığı kabul etmem kendi açımdan. Ve el sünnet Müslümanlar hepsi koca karı olsun, dede olsun, nene olsun, köylü olsun, kentli olsun, ilkokul diploması olmasın, okuma yazma bilmesin. Hiç fark etmez. el sünnet itikadındaki Müslümanlar peygamberlere uyma sürmesiyle kalp gözleri ve basiretleri sürmelenmiştir. Onlara fetanet erbabı denir. Yani onlar çok zekidir. İşte onlar ya'lemune bilirler ki ennel esbabe bütün sebepler davel vesâile bütün vesileler elleti öyle şeyler ki onlar muhtâcatun muhtaçtırlar e, fil vücûdi e, elleti öyle şeylerdir ki hiye onlar muhtâcatun muhtaçtırlar fil vücûdi var olmakta kime? ile Teala Allah-u Teala'ya. Su benim e, yaşanmama sebepleri Ama su Allah-u Teala'nın yaratmasıyla oluyor. Gökten indiriyor yere. Görüyor musun? Yoksa su olmaz. Peki şey nedir? Efendim ilaç e, ağrımın kesilmesine sebeptir. Ama o da Allah'ın yaratmasıyladır. Çünkü onun ham maddesi şu ottur, şu, şu bitkidir. Peki şu mesele nedir? Efendim e, sebeptir. Kurşun adamın ölmesine sebeptir. Ama hemen ne biliyor? Bu kurşun adamı öldürme. Adamı tarasan Allah öldürmeyince, ölümü yaratmayınca adam ölmez. Yaralı kalır yine. Dolayısıyla ne oldu? Yaralanmak da aynı. Yani şu yaralar adamı. Yaralamaz. Bıçak keser. İsmail Aleyhisselam kesmedi. Ateş yakar İbrahim aşamı yakmadı. Su boğar Musa sen boğmadı. O zaman ne oldu? Bütün akıl sahipleri, fetane sahipleri, peygamberlere uyan Müslüman ehli sünnet insanlar bilirler ki sebepler ve vesileler vardır ama onlar da var olmakta Allah'a muhtaçtır. Çünkü ne diyorum sana? Aspirin kanın sulandırsın Allah ona onu yaratmadan ya. Velaha sebepler için vardır sübutün. Sabitlik vardır. Yani sebepler sabittir. Ee, sebepleri inkar etmiyoruz. Sebepler ortada duruyor. Şu ateş e, sebep olarak yakıcıdır. Yani ateş sebep olarak yakıcıdır. Bıçak sebep olarak delicidir, kesicidir. Sebepliği vardır. Ve kıyamın e, varlığını sürdürmektedir. Kıyamı vardır. Yani biz bunlara rüyadır, hayaldir diyemeyiz. Ama bunların varlığı minhu Allah Teala'dandır. Ve ma'u Teala tekad dese Allah ile de beraberdir. Filakati. Gerçekte efendim bunlar Allah-u Teala ile durmaktadırlar. Ha dur şimdi. Ta ennenin haberini arıyorum da anca geldi. Ennel esbabı vesail elletiye Evet. Var olmakta allah Teala muhtaç olan varlığını sürdürmekte Allah ile beraber olan ve varlığının devamı Allah'tan olan bütün sebepler ve vasıtalar fil hakikati gerçeğe bakarsan nedir? Cemadatün varlık varlıklardır. Hepsi. Mahzatun. Halis. Efendim e, hadi suda biraz kıpırtaşma var falan ama onda Allah rüzgar eserse taşıyor, Yoksa o da kokuyor duruyor öyle. Yani her şey bir sebeple oluyor. O suyu da kıpırdatan rüzgar. E rüzgara düğmeyi kim bastı? E rüzgarı hiç görmüyorsun. Bile kaldırıyor ağacı deviriyor. Ama ortada rüzgar yok. Yani rüzgarı göremezsin ancak yaprağın şey, sallanmasından anlaşıyorsun. Bir de ucuna vuruyor. Ama görülmüyor. O zaman her şey geri geri bir bir şeye bağlı gidiyor. Kendileri nedir? Kendileri cemadattır. Yani nedir? E, Cemadat don, donuk bir varlık. Ben şimdi burada ağrım var. Bas bas bağırıyorum. Şu kadar bir hap alıyorum. Yeşil leçede tak atıyorum. Yarım saat içinde ağrım duruyor. E bu neydi bu? Eli yok, ayağı yok, gözü yok, kulağı yok. Bu ne? Tesir bundan nasıl gelse? Bu ne yapabilir ya? Mercimek tanesi kadar ilaç. Ama ağrıyı durdurdu. O zaman ne oldu? E bir kudret devreye girdi. Ama o kudret neye neye bağlamış? Bu ilaç alındığında sebep olarak ağrının kesilmesini kanuna bağlamış. Her şeyi sebebe bağlamış. Fetba sebebe. Sebebe bağlayınca ne olmuş? Bunu yapana bu olur. Bunu içene bu olur. Bunu yiyene bu olur. Ama her zaman olur mu? Olmaz. Niye her zaman olmaz? İşte demin söylediğim istisnaları var. Bazı kere Aynı doz ilacı alıyor, onun ağrısı dinmiyor değil mi? Herkes de bir olmuyor. Aynı kalbi tıkalı, o adamda kalp krizi oluyor ölüyor. O da yüzde seksen tıkalı, o kalp krizi oluyor kurtuluyor. E niye aynı derece tıkalı, aynı kriz? Bu niye öldü, bu niye kaldı? Bu neceli vardı da ondan. Demek ki iki kere iki dört değil burada sana göre. Allah'a göre iki kere 2 4 çünkü o bu adamın ecenini koymuş... ...onda bu sebep buraya kadar taalluk eder... ...bunda bu sebep buraya kadar yarar... ...şurada yaramaz durur. Öbür türlü olsa sebepler devam ettikçe... ...herkes ebedi yaşardı. Sebepler varken niye ölüyoruz? Hayat sebeplerimiz ortada. Yemeğimiz var, suyumuz var, ilaçlarımız var... ...bilmem var, niye ölüyoruz? Her gün millet ölüyor. Bu kadar zengin, bu kadar çaresi var... ...çözümü var, sebebi var... ...o zaman ne oldu? Bunlar ilaçla mı düzeliyor zannetiyorsun... Ha, o ilaçlar olsun, o bıçaklar olsun, o sebepler olsun, hepsi donuk varlıklardır. Yani etkisiz. Keyfet-i Esiru bunlar nasıl tesir edecek, etki bırakacak? Fi şeyin ahara, fi şeyin bir şey, öyle şey ahara, başka bir şey. Misliha, kendi gibi. Efendim, e, nasıl etki yapacak? Yani, e, şimdi benim bu kolum ağrıyor, bu kolum, efendim, Donuk bir varlık yani bu kendi kendine sallanan bir şey değil. Allah ruhla beraber şey. Ruh kitse Allah ruhu sebep yapmış bunu kıpırdatabiliyorum. Ruh kitse kıpırdatamıyorum. Şimdi bu böyle bir ilaç alıyorum. İlaç da donuk. Buradaki ağrıyı durduruyor. Ya bu zaten donuk bir şey. Bu da donuk bir şey. Bu kendi kendine burada bu iş nasıl oluyor? Bu etki nasıl asıl oluyor? Ve köhtesi nasıl icat edecek hu onu? Donuk bir şey öbürü nasıl yoktan var edecek yaratacak? Yani ne diyeyim sana? Annenin suyu, babanın suyu. Bunlar bir araya geliyor. Bu sular böyle duruyor. İkisini kaba koysan böyle kıpırdamaz. İki suyu kaba koy, 50 senede mayala. Üstünü kapat, yoğurt gibi. Bekle. Bir çocuk olur mu diye bekle. Olmaz. Nasıl oluyor? Anne rahmine düştüğü zaman da onlardan çocuk oluyor. Aynı suyu dışarıda şey etsen, olmuyor. İlla bir rahme yerleşecek. Ayran biraz duruyor bir de bakıyorsun ayran böceklenmiş Allah Allah meyvanın kabuğu biraz duruyor bir de gözüm sinek dolu küçücük küçücük küçücük sinekler dünya bir araya gelse bir canlı sinek uçurtamaz dünya bir araya gelse peki burada ne olduk portakalın kabuğundan biraz gittik geldik eve iki gün sonra aa, portakal kabuğu da sinek doldu. yani şimdi bu <gülüyor> bu cansız bir portakal kabuğu bu nasıl sineği yaratacak sinek canlı uçuyor Allah o zaman mahza donuk varlıklar nasıl başka bir şey etki bırakır? Nasıl başka bir şey yaratır? Ve <gülüyor> tehteriun. Nasıl icat eder hu başka bir şey? Nasıl icat eder? İcat var etmek demekti. Kendisi donuk. Kendisi kıpırdaşamayan bir şey. Yani akıl mantık duruyor. Yani hadi portakalın yanında bir de baktın bir tane kabuğuna ilave çıkmış, büyümüş, kabuğu uzamış desen bir santim. Hadi biraz anlayacaksın. Ya cansız bir şey, canlı bir şey çıktı orada. Ayranın üstü sinek doldu ayran ekşiyince Ayran zaten cansız. E sinek canlı nasıl oldu? İşte. Bu ayran ekşiyince sebepler aleminde burada sinek yaratırım diyor. Bir sebebi bağlamış ya hepsine. O yaratma devreye giriyor. Yaratma devreye girmeden sinek olur mu? Sinek canlı. Amerika'nın laboratuvarları toplasa bir sinek yaratamaz şu an. Mevla buyuruyor ki e, sinek yaratsınlar. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala neyle meydan okuyor? Bütün dünyanın gavuruna, putlarına, müşriklerine toplansalar diyor bir sinek, yarat bir sinek yaratamazlar. لَنْ يَحْلُقُوا ben. Bir sinek yaratamazlar. وَلَيْهِشْتِمَا Hepsi bir araya gelse de. Ayet bu e şimdi de yaratamıyorlar. Ama yaratma lüzum yok. Ne yapıyor? Ne dediler çocuğa deneyde? Ateist çocuğa? Öğrenciye? Allah var falan. Ne Allah var falan bilmem. Allah yoktan yaratıyor falan. Ben de yoktan yaratırım dedi. Nasıl dedi? Manyak bir deney öğrenmiş. Gitti bir deney yaptı. Bilmem ne. Kaba soktu bir şeyler, Toprak bir, şey, bir şeylere. Kapattı ama battı. On sonra içinde böcek olmuş. Açtı şeyi. Bak dedi ben yarattım böcekleri. Sen yarattın ama 40 tane ham madde var. Zaten o ayran dururken kendi kendine de oluyor. Deney yapma lazım yok ki. O zaman ne oldu? Toprak kimin? Hava kimin? Cam kimin? Kapak kimin? Her şeyi Allah'ın yarattığı malzemeyi koymuş. Onun içinde de zaten Allah o sebebi yaratmış. Bu olursa bunu yaratırıp diye. Allah'ın yarattığı sineği sahipleniyor diyor ki ben yarattım. Sen ol da bakalım oluyor mu? Öbür türlü kendi kendine duran portakaldan sinek çıkıyor. Kokunca. Yani kafayı çalıştırmayan böyle zekası olmayan dolu okumuş mürekkep yalamış akılsızlar var. Ama akıllı olduğun zaman bir koca garı köyde okuma yazma bilmiyor ama profesörden akıllı diyorum ya. Çünkü Allah'ını biliyor. Bel bilakis vera etilkel esbab, bütün bu sebeplerin arkasında ne var? Kadirun, bir gücü yeten kudret sahibi Allah var. Yücidü, o yaratıyor, var ediyor. Yoktan var ediyor. Ney zahlike şey o şey. Yahu ayran duruyor burada. Bir dakika evvel çit yok, üzerinde yanda bir şey yok. Bir dakika sonra iki dakika sonra geliyorsun. Ekşiyici sinekler olur. İşte orada bir kadir var. Ha orada sebep nedir? Ayranın ekşimesi. Orada sebep nedir? Meyve kabuğunun bozulması. Meyve kabuklarının kokması. Sebep o. Ama bu sebep mi yarattı bu canlı sineği şimdi ya? Bu sebebin arkasında ne var? Kadiri mutlak var. Ne yapıyor o? Yüce rüzalike şeye. O şeyi o yoktan var ediyor. Çünkü o sinek canlı. Dünyanın yapamadığı bir şey o. O canlıyı yaratıyor. Ve yurttığı veriyor. Hi o e, varla Neyi veriyor? El kemalati. Hünerler veriyor. Öyle kemal, el laikate yakışan bir ona. Ona yakışan hünerleri veriyor. Ne demek ona yakışan? Sinek uçuyor, kaçıyor, değil mi? Konuyor, kalkıyor. E şimdi burada o sineğin canı gibi öbür maddelerde can yok ki. Ona layık olan hünerleri var. Canlıysa, cansızsa kokusu var, tadı var, şekli var, görüntüsü var, rengi var. E bunların hepsini ona yoktan yaratıyor onu. Hepsine uy uygun yakışan hünerleri de o veriyor. Elah tara. Görmez misin? Enel ukala akıllılar. Yani akıllıysan sen, akıllı kimseler izara gördükleri zaman fiilen bir iş min cemad'in donuk bir varlıktan mahzın, halis donuk bir varlık. Mesela Mesela halis donuk bir varlık. Dan akıllılar bir fiil gördüğü zaman. Yani mesela nedir? Hacıvat Karagöz. Onları böyle şey diyorlar. Tahtadan kesilmiş biri. Ona diyor Tak! Vuruyor. O ona göre Hacı Karagöz'üm. Hacıvat'ım. Böyle yapıyor. Şimdi dışta ne var? İki tane tahtadan kesilmiş şekil var. Cam var mı onlarda? Yok. Ben akıllıysam kadar kafam varsa Hacıvat Karagöz seyrediyorsam ne anlamam lazım? arkada oynatan var. Yoksa bu buna nece? K küt kicek vuracak kafasına ya. Kendi yerinde duramıyor ki. Hatta ayakta da duramıyor. Bıraksan küt aşağıya devrilecek. Canı yok, bir şey yok. Sen de zerre kadar usturan ağzına sürülecek ya da varsa akıp, Sen bunu gördüğün zaman ne diyeceksin? Yentekülü intikal edecek mi ondan zihnum. Zihinleri beyinleri nereye ila faili? Bunu yapana ve muharriki oynatana gideceksin evet. muharrik hareket ettiren var. O zaman gökler yerle hareket ediyor. güneşler hareket ediyor. Her yer hareket ediyor. Güneş sabah şuradan doy, akşam buradan batıyor. Bir günde koca güneş nereden nereye geldi? Her şey oluyor böyle. Kendi kendine oluyor. E <gülüyor> sen de akıl var mı şimdi? Delilere ne lazım? İşte li çünkü akıllılar ya lemu ne biliyorlar yakinen hiç çübesiz ki en nazel fiile bu iş ve hareket Hacıvat'ın Karagöz'e bindirmesi. <gülüyor> ne bu, burada bir faaliyet var. Gitti oradan geldi. Vurdu ona. Bu fiil hareket var burada. Ha, bu leyse olamaz. Bu bunun kendi gücünün hafsalesinde kapasitesinde değil ki. Yani bu çünkü tahta tahta. Bunu bırak şurada. 50 sene sonra gel. Bu burada durur. Birisi gelip itmediyse. E, bu nasıl gidecek vuracak ona? E, güneş de aynı değil mi? Canlı mı yani? Ay da aynı değil mi? Yıldızlar aynı değil mi? Dağlar aynı değil mi? Denizler aynı değil mi? Kim akıllı? Kimde hayat var? O zaman bel belki veraehu bilakis bunun arkasında ne var? Failun bu işi yapan biri var. Mucidun yoktan yaratan biri var. Lazel fiili bu iş. Adam ne yapıyor? Vurduruyor onu ona. Bunu yaparken ne yapıyor? Arkadaki hareket yapıyor. Bu hareketi kim yaratıyor? Allah Teala. Geriye gittiğin zaman donuk varlıklarda bir hareket görürsen mesela gördün ki bir araba gidiyor. Şoförü yok. Akıllıysan ne dersin? Akıllıysan dersin ki efendim bu araba uzaktan kumandalı birisi dışarıdan bunu yönetiyor. Sağa götürüyor sola götürüyor. Bu arabanın düğmesine biri basmış ki bu gitmiş. Dersin. İşte onun için felem yakın. Olamaz, olmadı fialü'l cemaat. Donuk varlıklardan görünen işler indel akıllılara göre ne olmadı? Nikaben peçe olmadı. Neye? Gerçek failin yaptığı işin yüzünü peçelemiyor. Yani Hacivat, Karagöz oyunu oynayan, oynanan, oyunu seyreden hiçbir akıllı kişi bu tahtalar kalkıyor, kendi kendine oynuyor, gidiyor birbirine vuruyor ve konuşuyor demez. Onu seyreden herkes neden arkada oynatan var hakiki fail arkadadır der. Şimdi diyor sen diyor donuk varlıkların hareketlerini gördüğün zaman ya bu kendi kendine hareket edemez. Öyleyse arkada oynatan kıpırdatan var diyorsun. Onun o hareketi yaptığını görmen peçe olmuyor perde olmuyor. Arkadaki oynatanı gizlemiyor. Herkes biliyor arkada oynayanı anlıyor. Peki niye diyor, güneşin ayın feleklerin bütün bu alemdeki olan olayların. Ee, sebeplere bağlanması niye seni perdeliyor peçeliyor da arkada bunları yapan Allah var dedirtmiyor o zaman sen de kusura bakma akıl yok diyor hakikaten akıl yok ya yani Hacıvat Karagöz'ü seyredip de bu tahtalar odunlar kendi kendine kalkıp ne vuruyor diyen ne kadar akılsızsa ne kadar beyinsizse işte bu dünyada kendi kendine bu işler doğa kanunları tabiat kanunları diyen o kadar beyinsizdir Efendim, bel bel yani oluyor cehal-i O hareket ne oluyor? Nazaran itibar ederek neye? ila cemadiyeti mastariyi. O sudur ettiği varlığın cemadiyetine nazaran. Yani bakıyorsun ki tahtadan bir şey yapılmış. Şekiller yapılmış. Tahta ne diyeyim sana? Kereste. Kütük yani tahta. Ham maddesi tahta. Bu tahtanın Dan hareket sudur ediyor, kalkıyor böyle kıpırdaşıyor, gidiyor ona vuruyor. Sen diyorsun ki bunun mastarı ne yani bu fiil bu hareket bu vurma fiili nereden sudur etti? Tahtadan. Tahtan ediyorsun, canlı mı cansız mı diyorsun ki cemat yani don, donuk varlık. E peki bu donuk varlıksa ne oluyor bu o zaman? O zaman burada bu donuk varlık olan tahta hareket etti mi? Hareket etti. Sen o zaman daha iyi anlıyorsun ki daha iyi anlıyorsun ki efendim bu bunun işi değil arkadaki Oyuncunun işi, oyun kurarın işi, oynatanın işi. Neden? Kendisinin cansız olmasından itibar ederek onun bu işi hareketi ne oluyor? Delilen delil oluyor. Ala Gerçekte bunu yapan başka bir varlıklara delil oluyor. Onun için İman Hazretleri zansetleri ne diyor? Sebepler ve hikmetler ne olmaz? Esasen milletin gözüne perde peçe oluyor ama esasen bunlar perde peçe olmamalı. Tam tersine ne olmalı dedi? Yaratana delil olmalı. Anladın mı şimdi şimdi oradaki bir adam bir adama gidip de bir yumruk çaksaydı adam donuk varlık değil adamda hayat var adamda hayat olduğu için sen ne diyecektin ya bu adam diri ya diri olduğu için gitti vurdu buna diyecektin aslında yine ne anlaman lazımdı. Bu adama da bu gücü veren Allah, yürüten Allah, vurduran Allah, kaldıran Allah, oturtan Allah, bu adama bu fikri veren Allah. çok adam elini bile kaldıramaz Allah yaratmasa. Ayrı dava. Ama sen orada sebeplere takılacaktın. Niye takılacaktın? Adam canlı ya kıpırdayabilir. Gitti vurdu diyecektin. Ama tahtanın biri gidip öbür olduğuna vurduğu zaman durup dururken odun kalktı orada oduna vuruyor. Sen bu sefer daha iyi anlıyorsun. Ne anlıyorsun? Cık, lan bu cansız ya bu odun. Bu, bu odun boduna oduna vuramaz diyorsun. O zaman ne oldu? Burada bir fiil var. Gitti vurdu. Hareket etti oradan oraya. O zaman faili hakiki yani gerçek oynatan arkada. Bunun bir ipi sapı var herhalde bir yerden diyorsun. Bu bunu kumanda etti. Gitti buna çaktı. O zaman ne oluyor diyor? Sen de diyor güneş ısıtıyor. Veya güneş gidiyor gidiyor. Lan sabah buradan akşam buradan. Ne kadar mesafe biliyor musun? Doğu batı arası ne kadar? Uçaktan kaç saatte gidersin acaba doğudan batıya? Kaç gün uçak oradan oraya giden uçak yok şu anda kaç yerde aktarma yapman lazım. E şimdi bu güneş buradan buraya bugün gitti arkadaş. Bu sabah kalktı buradan oraya bu akşam battı. Dikkat edeceksin bu nasıl yürüdü bu dünyanın da yüzlerce kat büyük ve yürüyor. Dünya da dönüyor. E şimdi sen tahta tahtaya gidip vurduğu zaman manyak mısın ya tahta tahtaya vurur mu? Arkada biri oynattı onu diyorsun. Hadi adam adama vursa diyorsun ki adam canlı gitmiş vurmuştur diyorsun. Cansız biri vurunca ulan cansız vurur mu ya diyorsun. Cansızı biri kullandı arkadan diyorsun. O zaman demek ki burada nasıl ki onun cansız olması arkadaki iş yapanın başka biri olduğuna daha iyi delalet ediyor. Burada da güneşin ayın ve Allah'ın yarattığı bunca varlık cansız varlıklar. Canlılar da Allahsız iş yapamaz ama. Hele ki cansızların bu kadar hareketleri, tesirleri, etkilerini görüyorsun. E bu etkiler onlardan mıdır? Kendi gibi cansız olan bir şey cansız bir şey nasıl yaratacak? Nasıl yapacak? Nasıl geliştirecek? Nasıl oluşturacak? Güneş vuruyor, sebzeler, meyveler yetişiyor. Tatlanıyor, ballanıyor, sulanıyor. E sebzeler, meyveler cansız, güneş cansız. Arada bir faile hakiki olmadan bu nasıl toprağın içinde şeker yokmuş şey yok? Bu karpuzda niye bu kadar tat var? 50 kilo koysan reçele o kadar tat veremezsin. Karpuza bu şekeri kim koydu arkadaş? Toprağa yesen tatsız. E şimdi sen diyebilir misin? Güneş bunun içine şeker koyuyor. O zaman sen odunun oduna vurmasını kabul eden manyaklardansın. Kusura bakma. Demek ki mastarının yani o işin meydana gelen işin meydana geldiği noktanın cemat olması yani donuk bir varlık olması cansız bir varlık olmasını nazar itibar edersen o fiil ne oluyor delilen delil olu hala vücud-i hakiki orada daha çok anlaman lazım ki bu bu iş yapamaz hakiki fail arkadadır. Çünkü neden bu cansız? Daha fekaza işte konumuzda Böylecedir ne Evet İnefi cemaat donuk şeylerin yaptığı işten nikabun peçedir li vecifihal ilfa hakkıkıyı efa hakikinin ya, işinin yüzünde peçe oluyor ama kime göre yani Hacivat Kara gözün birbirine vurmasından arkası görünmüyor arkada oynatan adamın görünmemesi perde var o perde peçe Efendim birisi diyebilir ki burada bu tahta kalkıyor bu tahtanın kafasına vuruyor ama bu kime göredir? Fi eblehi. Ahmakların nazarındır. Ahmağın bir orada oturur seyrederse, sen dersen ki arkada biri var, bunları oynatıyor. O ahmak ne der sana? Nerede arkada biri var? Arkada biri olsa görürüz. Bak her yerde kimse yok. Bunlar kendi kendine vuruyor der. Çünkü bu ahmaktır. Hayci <gülüyor> yez'umu, çünkü o iddia diyor, el cemaat el mahza, halis donuk bir <gülüyor> tahtayı, min kemali gabaveti'yi, Son derece aptal olduğundan, gabi olduğundan bir vasıtası su dur izel gelvi yani o iş meydana gelmesi vasıtası aynı ondan ya ben adamın elini benli görmüyorum ya diyor. Ben bu tahtayı görüyorum, bu tahta kalktı, bu tahtaya vurdu diyor. Bu tahtada buna konuştu diyor, buna bu şeyler dedi diyor. Ben diyor bunu bunu görüyorum, arkayı görmüyorum elek konuşma arkada bir şey yok diyor. Ha işte ahmak olursa o fiil ondan göründüğü için onu ne zanneder sahibe kudreti. Güçlü bir şey zanneder. Vurabilen bir şey zanneder. Konuşabilen bir şey zanneder. Ve kufru küfreder, inkar eder. Bilfail-i hakikiyi, gerçek fail olan arkadaki oynatanı. Yani gökleri, yerleri, güneşleri, ayları, bütün e, cansız varlıkları, canlı varlıkları efendim yaratan, yaşatan, yöneten, yürüten Allah yok der. Çünkü neden? Görmüyorum. İşte onun için. Yudillü saptırı Allah bi'i bunla kesiyran birçoklarını. Ve ehdiyi iddia terdirir bi'i bunla çoklarını. Yani... Ne demek istiyor? Bazıları e, işin meydana geldiği e, noktaya bakıp ya bunda can yok, bir şey yok, güç yok, etki yok diyerek Allah'a bulur. hidayet olur. Bazıları da ya arkada bir şey yok, önde görünen neyse bu ilaç işte bunu içince benim ağrım geçti diyor. Halbuki bu da cansız varlık. Bu cansız varlık ağrı acı zaten görülmeyen bir şey. Elle tutup gözünüzde görülmüyor ağrı var. Ağrı var göster. Bas bas bağırıyorsun gösteremiyorsun. E bu bu da cansız varlık. Bunun ne etkisi olacak da burada ağrıyı bıçak gibi kesecek arkadaş? Bu kadar anlamıyor musun sen ya? Tahta tahtaya gidip de keser mi ya? Bıçak kendi başına durup dururken bıçak karpuzu keser mi ya? Bu bunu nasıl kesiyor yani? O zaman kimisi buradan Allah'ı buluyor? Kimisi de sebeplere takılıyor. Ya bu doğa tabiat kanunlarıdır. Bu oldu mu bu oluyor. Zaten otomatiğe bağlanmış. Allah'ım Allah yok. Haşa ve kella. Yani ne kadar imanımıza hamd edecek, şükredecek azdır. Allah bize iman, selameti nasip etsin. Bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek nasip etsin. Rabbimizi en iyi tanıyanlardan. Marifetullah. Allah'ı tanıma meselesi işte. Marifetullah. Arif. Arif, Allah'ı bilen demektir. Anladın mı? Arif, Arif. Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan. İşte Allah böyle tanıyacaksın. Mektubat dinlemeden, mektubat okumadan, Allah'ın isimlerini, sıfatlarını bilmeden Mevla'yı tanıyamazsın. Bu sohbetleri dinlemeden Allah bilinmez, Allah bilinmeden Allah bulunmaz, Allah bulunmadan cennete girilmez. Onun için mutlaka dersleri dinleyin, dinletin, insanlara da ulaştırın, tekrarları da var, onlarda da takip edin, Allah Teala'dan bu marifette ziyadelik, Devam, sabah, istikamet, Rabbimizi bilme, tanıma yolunda ölünceye kadar ziyadelik ve artış bize nasip etmesini niyaz edin ve edelim. Ee, bu duaya da hepimiz amin diyelim. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina muhammede ala ala teslimen Elhamdülillahi rabbil alemin.